Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah, kimi hidayete erdirirse O'nu saptıracak, kimi de saptırırsa O'nu hidayete erdirecek yoktur. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her bidat sapıklık, her sapıklıkta ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hepinize selam aleyküm ve ve bereket. Geceniz iyi olsun kardeşlerim. Allah hepimize büyük bir rahmet ihsan etsin. İşlerimizi kolaylaştırsın. Bizleri hakikate yönelsin. Bizleri doğruluktan, iyilikten ayırmasın. Şüphesiz ki kullarından hiçbiri hakkıyla Allah'ı bilip tanıyamaz. Hiçbir kimse hakkıyla ona kulluk edemez. Allah kendisinin bildiği ve övdüğü gibidir. Allah Azze ve Celle hikmeti gereği bizleri her şekilde imtihan eder. Allah Filistin, Gazze, yüzünün birçok yerinde zulme, katliama maruz kalan Muhammed ümmetinin haklarını korusun, onlara yardım etsin. Kardeşlerimize her en kısa zamanda nusretinden zafer nasip etsin. Allah Azze ve Celle her zaman mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmıdır. Mahsun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Zulme uğrayan nerede ne kadar Müslüman kardeşimiz varsa Allah Azze ve Celle sahipsiz ve inayetsiz bırakmasın. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan etsin. Kafirler topluluğuna karşı Allah bizlere yardım etsin. Allah Muhammed ümmetine birlik, beraberlik nasip etsin. Evet kardeşlerim, sizinle yaptığımız akide derslerine tekrar devam ediyoruz. Ana mukaddime de kalmıştık ve imanın üçüncü rüknü olan Allah Azze ve Celle'nin Nebilerine ve Resullerine indirdiği kitaplarına iman babındaydık. Bu da iman bahsi dört meseleyi gerektirir kardeşlerim. Birinci mesele Allah subhanahu ve teala'nın her Nebi ve Resul'e bir kitap indirdiğine iman etmektir.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 Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere, Rabları tarafından verilenlere iman ettik. Bunlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız. Bakara 136 Kardeşlerim bu kitapların hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna üç arasındaki sıralama meleklerin kitapları Resullere getirmesi itibariyle anlattır. Ancak kitapların meleklerden daha üstün olduğunu söyleyen alimler de çıkmıştır. Ama tartışmasız olarak üstün olan Allah'ın kelamıdır. Evet. Allah Azze ve Celle Allah'ın bir insanla karşılıklı konuşması asla olacak şey değildir. Ancak ya vahiy yoluyla ya da perde arkasından yahut da bir elçi gönderir ve izniyle dilediğini vahyeder. O şüphesiz her şey hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. İkinci mesele ise Allah subhanahu ve teala'nın Resullerine indirdiği kitaplarından İsimleri bize bildirilenlere ismiyle iman etmektir. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Kur'an-ı Kerim'in indirildiğine, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın indirildiğine, İsa aleyhissalama İncil'in indirildiğine, Davut aleyhissalama Zebur'un indirildiğine, İbrahim aleyhissalama indirilen sahifelerine iman ederiz. Allah Azze ve Celle'nin kitaplarından ismi bize bildirilmeyenlere genel olarak iman ederiz. İlk meselede geçtiği gibi Allah Azze ve Celle'nin her Resul'a bir kitap gönderdiğine iman ederiz. Üçüncü mesele ise Allah Subhanahu ve Teala'nın kitaplarında indirdiği sabit olan her şeyin Allah'ın kelamı olduğunu ve Allah azze ve celle'nin Kur'an'dan önce indirdiği şu an mevcut kitaplarına bozulma ve değiştirmenin girdiğini tasdik etmemiz gerekir. Çünkü Allah azze ve celle önceki kitapları korumaya kefil olmamıştır. Nitekim Allah azze ve celle bizden öncekilerin kitaplarını ve harflerini değiştirdiklerini haber vererek diyor ki yazıklar olsun elleriyle kitabı yazıp da sonra onu yok pahasına satabilmek için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun elleriyle yazdıklarından dolayı onlara ve yazıklar olsun böyle kazandıklarından dolayı onlara diyor. Bakara 79'da ve Allah Azze ve Celle kardeşlerim indirilen vahiy Allah Azze ve Celle onu bozulma ve değişiklikten koruyacağını bize şu ayetiyle bildirmiştir. Hicr 9'da onu biz, evet biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da elbette biziz diyor. Dördüncü mesele ise her ümmetin Allah Azze ve Celle'nin kendilerine indirdiği kitap ile amel etmesi gerekir. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin bu Yüce Kur'an ile amel etmesi gerekir. Nitekim bu Yüce Kur'an'ın nuzulu ile kendisinden önceki bütün kitaplar nesk Önceki semavi dinlere mensup olanların da Kur'an'ın nuzulünden sonra bununla amel etmeleri gerekir. Allah Azze ve Celle rahmetim her şeyi kuşatmıştır iyiliği benden sakınanlara zekatı verenlere ve bir de ayetlerimize iman edenlere yazacağım. İşte bunlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları ümmü nebiye Resul'a tabi olanlardır. O resul onlara iyiliği emreder, onları kötülükten nehyeder, onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıklarını ve zincirleri onlardan kaldırıp atar. Ona iman edenler, onu yücelterek himaye edenler, ona yardım edenler ve onun vasıtasıyla indirilen nura tabi olanlar, işte kurtuluşa erenler bunlardır. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize birden Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın Resulü'yüm. Ondan başka ilah yoktur, diriltir ve öldürür Allah'a ve onun ümmi nebisi olan Resul'una iman edin. O Resul da Allah'a ve onun sözlerine iman etmektedir. Ona uyun ki hidayete eresiniz. Araf 156, 157 ve 158'de. Alemlerden hiç kimsenin bu Kur'an-ı Kerim'in nuzurundan sonra Allah Azze ve Celle'nin bu yüce Kur'an dışındaki bir kitap ile amel etmesi caiz değildir. Kim böyle yaparsa onun ameli batıl ve sapıklıktır. Çünkü bu takdirde tepil edilmiş, değiştirilmiş ve neskedilmiş hükmü kaldırılmış bir kitap ile amel etmiş olur. Bu rükunun da mukaddimesi ileride geniş tafsilatlı derse gireceğim için bu kadarını söyleyeyim. Ama ana başlıkları kitaplara imanın şudur. Hiçbir şey eksik değil. Tamamlanmış bir vahiy. Birbirine ters zıt unutulan hiçbir mesele yoktur. Rabbini unutma, tutmaz. Kitaplara iman deyince Bunların hepsi ne yapar? Bunun içine girer. Her kim inandığını söyleyip de bu vahiy bugün günümüzde geçerli değil, hükmünü yitirmiş. Biz çağdaşız, şu günlerde yaşayarak hala bununla amel mi edeceğiz? Bir sürü sorunlar, sorular ve meseleler var. Bu vahiy bizi e, tatmin etmez. Birçok şey lazım, şunlar lazım, yenilikler lazım diyen insan, kitaba imanı yıkmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle ben size dininizi tamamladım. Eksik hiçbir şey bırakmadım ve size İslam'dan razı oldum diyor. Bu da bunun rükunlerindendir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. İleride gelecek. Bunun yine nasihi, mensuhu, muhkemi, müteşabihi vardır. Bunlar hepsi kitaplara imanı gerektirir. Birçok insan işte Allah'a unutma tutmaz, Allah bir ayet indirip de onun hükmünü kaldırmaz diyerek nasih ve mensu inkara gitmişler. Allah Azze ve Celle bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih demiş. Muhkemin Kur'an'ın anası olduğunu, iman etmemiz, amel etmemiz gerekenlerin bunlar olduğunu söylemiş. Müteşabihlerle uğraşmayın demiş. Sadece iman edin. Sadece kalbi hastalıklı olan insanlar uğraşır demiş. Maalesef insanlar muhkemi bırakıp hep müteşabihlerle uğraşma yoluna gitmişlerdir. Bunlar da kitaba imanın içinde ayrı ayrı müstakil birer ders olarak inşallah işleyeceğiz. İmanın dördüncü rükmü ise Allah Azze ve Celle'nin Resullerine ve Nebilerine salatü selam üzerlerine olsun. İman babıdır. Nebinin salatü üzerine olsun tarifinin en doğrusu şudur ki Allah subhanahu ve teala'nın önceki bir şeriatı yenileme ve tahrif edilenleri düzeltmek için gönderdiği kimselerdir. Allah'ın nebilerine ve resullerine iman da üç meselede toplanır kardeşlerim. Birincisi Allah Subhanahu ve Teala'nın her ümmete kendilerini tevhide çağıran ve şirkten yasaklayan bir Resul gönderdiğine iman etme. O Resullerin ilki İmam Bukhari'nin sahinde nakledilen rivayette geldiği gibi insanlığa ilk gönderilen Resul Nuh Aleyhisselam, sonuncusuysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onlar Allah Azze ve Celle'nin alemlere rahmet olarak insanlara hüccet ikamesi için gönderdiği insanlardır. Salatü selam üzerlerine olsun. Onlar Allah Azze ve Celle adına tebliğ ettiği konularda sadıktırlar. Allah Azze ve Celle kitabında biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve taguttan da sakınmaları için bir Resul gönderdik diyor Nahl 36'da ikinci mesele ise Allah Azze ve Celle'nin Resul ve Nebilerden Nuh, İbrahim Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselatü ve gibi ulul azam olan yani basiret, ciddiyet sabır ve kemaliyle akıl sahipleridir ki Allah Azze ve Celle bu sıfatlara sahip olmayan bir Resul göndermemiştir. Ancak bu beşi meşhur şeriatların sahibidir. Bu sıfatlar onlarda diğerlerinden daha kamil ve daha fazlaydı. Bu yüzden Ahzab suresi ve Şura suresinde özellikler özellikler zikredilmiştir. Resullere ve İdris, Yunus, Davut, Süleyman, Zekeriya, Yahya ve diğerleri salatü selam üzerlerine olsun. Bu gibi isimleri bize zikredilenlere isimleriyle iman etmek, isimleri zikredilmeyenlere de genel olarak iman etmek. Bizler Allah Azze ve Celle'nin isimleri bize zikredilmeyen Resul ve Nebileri olduğuna da iman ederiz. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında senden önce de Resuller gönderdik. Bunlardan bir kısmının kıssalarını sana anlattık diyor Mümin 78'de. Üçüncü mesele ise kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala'nın Resullerinin akidesi tek, şeriatları ise tafsilat ve hükümleri bakımından farklıdır. Allah Sübhanahu ve Teala sizin her biriniz için bir şeriat ve bir yol vazettik diyor Maide 48'de. Yeryüzünün tümünün insan ve cinlerin Allah Azze ve Celle'nin kendilerine gönderdiği Resullerin sonuncusu Allah Resulü ve selamın şeriatına tabi olmaları gerekir. Allah Sübhanahu ve Teala deki ki ey insanlar ben sizin hepinize birden göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın Resuluyum ondan başka ilah yoktur diriltir ve öldürür Allah'a ve onun ümmü nebi olan Resuluna iman edin o nebi de Allah'a ve onun sözlerine iman etmektedir ona uyun ki hidayete eresiniz diyor A'raf 158'de. Bunlar ana başlıkları devam edeceğim. Neden böyle ana başlıklarla gidiyoruz? Aslında belki sıkıcı gelebilir size. Ama ortalıktaki fitnelere bakılırsa insanların Müslümanların zihinlerini bozmak için ortaya attıkları gizli sinsi planları görünce bu başlıkların ne kadar önemli ve dikkat çekici olduğunu anlarsınız kardeşlerim. Günümüzde koyun postuna bürünmüş öyle belamkılıklı insanlar var ki bunlar aynen Firavun sistemindeki büyücüler gibi televizyonu, interneti çok rahatlıkla kullanarak dinlerin arasında diyalog olduğunu, hepsinin eşit olduğunu Peygamberlerin bir kardeş şeriatlarının tek olduğunu isteyen istedilen iman edip amel edebileceği inancını yaymaya çalışan çok insanlar var ve Kur'an meali diye piyasaya sundukları kitaplarda özellikle ehli kitap kavramlarında müşrik ve kafir olarak çünkü Allah Azze ve Celle uzayir Allah'ın oğlu Haşa ya da İsa Aleyhisselam ve üçlü telsiz inancını geçtiği yerlerde hep Kur'an'da onlar için müşrik kelimesi kullanılır. Ama bunlar o kelimeleri oynayarak hep ehli kitap Yahudi ya da Hristiyan diye tevil ederek onların mümin olarak geldiklerini ve iki ayet var Kur'an'da ayrı ayrı yerde onlara asla mahzun olmayacak, onlara korku da yok ayetini getirerek her dine mensup Diğer dinlere mensup insanların da istedikleri dinlen, amel edip cennete gireceklerini söyleyen sapık insanlar var. İşte iman esaslarındaki bu kaideler dikkat edilirse hak geldi, batıl zahil oldu. Batıl zaten zahil olmaya mahkumdur. Bunları anlarsak bu sıkıntılar e, olmadan biter. Her ümmetin Nebisine ittiba etmesi gerekir ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra önceki şeriatlar tamamen nesh olmuştur. Bizler tüm peygamberlere iman ederiz ama itaatımız ve ittibamız Allah Resulü ve vesselamadır kardeşler. Geçen ayetten dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra bütün alemlerin artık ona uyması farzdır. Allah azze ve celle her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu din kendisinden asla kabul edilmeyecektir. O kimse ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır." diyor Ali İmran 85'te. Kardeşlerim kitaba düzeltiyorum. Kitaplara imandan bahsederken bunun Açıklaması geçtiği gibi Ebu Hureylen'in rivayet ettiği hadiste şöyle gelmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki bu ümmetten ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun beni işitip de sonra kendisiyle gönderildiğim bu dine iman etmeden ölürse ancak cehennem asabından olur buyurmuştur. Evet, artık İslam'dan başka inanılacak, hayata geçirilecek hak bir din yoktur kardeşler. Nebilere salatü selam üzerlerine olsun, imana birçok açık ve kuvvetli deliller gelmiştir. Mucizeler de bunlardandır. Onların hallere bağlı tasarrufları, doğruluklarına ve onların Allah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş olduklarına delalet eder. Yine aramızda aklı ilah edinen akılsız birçok tayife vardır ki bunlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ya da düzelteyim peygamberlere verilen mucizeleri inkar ederler aynen Yahudi mantığı gibi ona Kur'an'dan başka bir mucize verilmedi diyerek gelen tüm rivayetleri inkar yoluna gitmişlerdir ki o da onların hak yoldan saptıklarının açık bir delaletidir. bu din akıl dini değil akıllıların dinidir bu dinin his akıl dini değil vahiy dinidir. Mucizelerin sahih bir delil olduklarında şüphe yoktur. Ancak delil sadece mucizelerle sınırlı değildir. Çünkü nübüvvet iddiasında ya doğru sözlerin en doğrusu yahut yalancıların en yalancısı bulunur. Her ikisi de ancak cahillerin cahili birbirine karıştırır kardeşlerim. Hatta Onların halleri ve durumları gerçek mahiyetlerini ortaya koyar ve bununla gerçek durumları anlaşılır. Nübüvvet iddiası dışında bile doğruyu yalancıdan ayırt etmenin birçok yolu olduğuna göre nübüvvet iddiasında bu söz konusu olmaz mı? Yalancılar arasında nübüvvet iddiasında bulunmuş herkesin mutlaka cehaleti yalanı hayasızlığı şeytanların onu etkileri altına almış oldukları asgari seviyede ayırt etme gücü bulunan herkes tarafından mutlaka açıkça görülür ve anlaşılır. En son sizler hatırlıyor musunuz bilmiyorum ee, Türkiye'de de bir yalancı peygamber çıkmıştı. Mihir Vakfı İskender neydi? Avanakoğlu mu? Öyle bir şeydi herhalde. Herhalde İskender Havanakoğlu, kendine vahiy geldiğini söyleyen birçok şeyler söylüyor. Daha sonra da e, her zaman bunların kaçıp gittikleri inleri var. Ya İngiltere'dir ya Amerika'dır. Oraya gidip orada kurdukları bir televizyon kanalıyla insanları e, kafirlerin beslediği maddiyatla e, zihinleri karartma yoluna giderken herhalde oralarda bir yerde yaşamını yitirdi bunların da tamamen konuşmaları cehalet gülünç, hayasızlık hep şeytanların onu etkiledikleri bir durumdur hatta böyle televizyonda devamlı gösterirlerdi hatırlar mısın bilmiyorum şimdi birisi bir rüya görüyor bu duruyor duruyor böyle bayılır gibi yapıyor ya da kendinden geçer gibi hemen böyle kalkıyor tamam senin rüya şöyle şöyle Allah bana şöyle dedi sen şöyle şöyle şöyle diye utanmadan insanların gözünün içine baka baka Allah'la görüştüğünü haşa anlatan birisiydi. Tabi pazara ne koyarsan onu da alan bir mal bulunur. Bir mal varsa onu alacak da muhakkak çıkar. Bunun da malları bayağı bir oldu bir ara. Kadın erkek karışımı getirdi. Yani birçok İnsanların e, sınır tellerine dokandı ve ciddi de bir gündem oluşturdu. Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı konferanslar yaptılar. Yani eğer iman ehli insanlar dinlerinde sadıksa bunların yaptığı fitneler insanlara fazla zarar vermez. Bu da iyinin, kötünün, inananın, küfredenin, gecenin, gündüzün birbirinden ayrılması gibi bir ayrışmadır aslında. Şüphesiz ki Resul insanlara bir takım hususları haber verir, bildirir. Bir takım hususları da emreder. Doğruluğunu açıkça ortaya koyacak bir takım işleri yapması da kaçınılmazdır. Yalancının da vermiş olduğu emirlerde, hareketlerde ve yaptığı işlerde pek çok yönden yalan söylediği mutlaka ortaya çıkar. Sadık onun zıttıdır. Kahinler ve benzerleri her ne kadar bazen gaipten verdikleri haberler doğru çıktığı olsa da bununla beraber verdikleri haberlerin meleklerden gelmediğini ve onların nebi olmadıklarını ortaya koyan yalanları ve hayasızlıkları bulunur. Nübüvvet, Resul'ün vasıflanması gereken ilimleri ve amelleri gerektirir. Bu ise ilimlerin ve amellerin en şereflisidir. O halde bu konuda sadık olanla yalancı olan nasıl karıştırılabilir? Demin de dediğimiz gibi burada hakla batıl, inananla küfreden birbirinden ayrışıyor. Allah insanı azze ve celle her konuda dener kardeşlerim, imtihan eder. Kendisine sadık olanla olmayanı şüphe edenle etmeyeni birbirinden ayırt eder. Haber veren kimsenin doğru ya da yalan söylediği beraberinde bulunan karinelerle bilindiğine göre bir kimsenin kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu iddiası nasıl bilinmez? Bu mümkün değil. Böyle birinin doğru mu söylediği, yalan mı söylediği nasıl anlaşlamaz? Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah... İmanımızı artıracak ilim etmeyi nasip etsin. İlim edilmezse bu cahillerin yoluna herkes gider kardeşlerim. Çünkü bunlar normal yoldan insana yaklaşmıyorlar. Mesela yine ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış birisi vardı. Bilmem ne ateş anlamışsınızdır. Bu adam önceleri çok iyi birisiydi düzgün de Arapçası ve gerçekten güzel kuvvetli bir ilmi var. Bu daha sonra yurt dışına gitti. Cezayir'e, Almanya, orada birçok ilim dallarıyla uğraşarak tekrar Türkiye'ye geldi. Bir akademi üniversitede tefsir kürsüsü başkanlığına kadar çıktı. Ama sonra Allah'ın ayetleriyle oynamaya başladı. Bir Mirza bir Mirza'nın sağ kolu falanı filanı diyerek ee, Resul ve Nebi kelimeleriyle oynamaya başladı. Nebiler artık tamamlanmıştır ama Resuller kıyamete kadar gelecek diyerek hemen bir Resul yumurtlamış. Onun peşinden gitmiş. Hatta kadın erkek bunlar her hafta Anıtkabir'e gidip saygı duruşunda bulunurlar. Yo-Yo Vafkı gibi de bir vakıf e, kurmuşlar. Kadın erkek birlikte namaz kılıyorlar. Cuma'ya geliyorlar. Kadınlar cicili bicili, öceli, başı açık, karışık, aynı safta durabiliyorlar. Hep nerede bir yardıma ihtiyaç var, sıkıntı içinde var, yardım edebiliyorlar. Yani insanların iyilikleriyle, duygularıyla oynayarak bu sefer dini bir karnavala çevirmeye çalışıyorlar. Yani bunlar da var. İşte peygamberlere iman, resullere, nebilere iman güzel anlaşılırsa ki bunlar gelecek resul nedir nebi nedir e, bu dersi mukaddime olarak alın bunlar tek tek üzerlerinde durmamız gerekiyor akide derslerinde ki dediğim gibi pazara bir mal konmuşsa onu alanda muhakkak çıkıyor kardeşler muhakkak çıkıyor imanın beşinci ruknu ahiret gününe iman evet hani hep Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uyarıyor ya, iman eden insanlar olduğumuz halde Allah'a ve ahiret gününe iman eden şöyle yapsın Allah'a ahiret gününe iman eden böyle yapsın. Evet. Ahiret günü çok önemli kardeşler. Maalesef iman ettiğimizi söylediğimiz halde hep unuttuğumuz noktalar var. Gelin ana maddelerine şöyle bir bakalım. Neymiş bunlar? bir bir bununla karşılaşacağız. Ahiret gününe imana ölümden sonra olacak her şeye iman etmek gerekir. Ahirete imanın gerektirdiği meselenin en önemlileri şunlardır kardeşlerim. Birinci mesele herkes neyi inkar eder bilir misiniz? Özellikle günahkar olan, İşle işleyebildiğin kadar günah. Dünyada yalan, şu da yalan, sen de biraz oyalan diyen gevezeler var ya. İşte hiçbir şey yalan değil. Hep kabiri, sorguyu, ahireti inkar edenler yalanlasalar da işte kabirde ilk fitne karşı karşıya. Evet. Amen daha kabre konar konmaz, sağında ve sonunda iki melek çıkacak. Bunu oturtacaklar. Ya da bizi diyelim. Din, Rab ve Resul sorulacak. Üç soru var. Evet. Allah hepimizin sorgusunu kolay eylesin kardeşlerim. Birinci mesele kabir. İnkar edilse de Oradaki sorguya girince akılları başlarına gelecek insanlar. Bu inkar edenlerinden bir kısmı da mutezile, akılcılardır. İkinci mesele kabir nimetleri ve azabıdır. Kabir azabı ve nimetlerini açıklayan birçok naslar gelmiştir. Bunlardan bazılarını şimdi nakledeyim en güzeli. Bera. Allah kendisinden razı olsun hadisinde kabir azabı ve nimetlerinin birçok ayrıntısı zikredilmiş ve Allah Resulü ve vesselam ile birlikte ensardan birinin cenazesinde bulunarak defnetmek olarak yüze, yola çıkmıştık. Bir kabire geldik. O sırada ölenin de lahdi hazırlanıyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturdu. Biz de etrafını oturduk. Sanki başlarımızın üzerinde birer kuş varmış gibiydik. Ali vesselam elindeki bir çöple yeri karıştırıyordu. Derken başını kaldırdı. iki ya da üç defa şöyle buyurdu: "Kabir azabından Allah'a sığın. Kabir azabından Allah'a sığının." Habir azabından Allah'a sığının. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Mümin kul dünyadan ayrılıp ahirete doğru yöneleceği sırada onun yanına yüzleri güneşe andıran melekler iner. Beraberlerinde cennet kefenlerinden kefenler cennetin hoş kokularından kokular bulunur. Gözün göreceği kadar bir mesafede yanına otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve onun başının yanına oturur. Ey hoş ve iyi nefis! Allah'tan bir mağfiret ve bir rızaya kavuşmak üzere çıklar. Bunun üzerine onun canı kaftan bir damlanın akması gibi akarak çıkar. Ölüm meleği o ruhu alır. Onu almasıyla birlikte elinde bir göz açıp kırpacak kadar bir sure dahi bulundurmaksızın o diğer melekler gelir, onu alır, o kefene ve güzel kokular arasına koyarlar. Bitmedi. Ondan Yeryüzünde bulunan en güzel mis kokusundan daha güzel hoş kokular çıkar. Orulup yükseklere, göğe çıkarlar. Oruğlan beraber geçtikleri her bir kapıda melekler topluluğunu kastederek her kapının bir bekçisi var. Bu güzel ruh ne? Nereden geliyor derler. Her kapıdaki nöbetçiye bu filan oğlu filandır. Dünya hayatındayken o hangi isimle atlanıyorsa en güzel isimler zikredilir ve en son semaya ulaşırlar. Ve onun için kapıların açılmasını isterler ve ona kapılar açılır. Her bir semadaki melekler onu bir sonraki semaya uğurlar. Nihayet 7. semaya ulaşınca Allah Azze ve Celle buyurur, kulumun kitabını illiğinde yazınız ve onu tekrar yeryüzüne iade ediniz. Çünkü ben onları oradan yarattım, tekrar oraya iade ederim. İkinci bir defa daha, onları yine oradan çıkartacağım buyurmuştur. Bunun üzerine ruh, Cesede geri dönderler. Tabi bu arada burayı gören buruh daha gömülmemiş ve Musalla taşındayken bunları gördü. Millet bilmiyor ya. Daha beni ne bekletiyorsunuz? Neden beni defnetmediniz der ama kimse duymaz diyor. Ruh bedene geldiğinde, kabre konduğunda ona iki melek gelir diyor Allah Resulü ve Vesselam. Onu oturtarlar ve ona Rabbin kimdir derler. O da Rabbim Allah der. Dinin nedir diye sorarlar. O da dinim İslam'dır der. Ona şu aranızda peygamber olarak gönderilen adam nedir diye sorarlar. O da Allah'ın Resuludur der. Yine İki melek ona senin bilgin nedir diye sorarlar. O ben Allah'ın kitabını okudum. Ona iman edip tasdik ettim der. Bunun üzerine semadan bir münadi benim kulum doğru söylemiştir. Ona cennetten bir döşek yayınız ve ona cennetten bir kapa açınız diye seslenir. Bunun üzerine cennetin hoş ve güzel kokuları oraya yayılır ve gözünün alabildiği kadar bir mesafe kabrinde ona Ahmet'in ispetinde genişlik verilir. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, hoş kokulu bir adam ona gelir. Bu adam ona seni sevindirecek şeylerin müjdesini sana veriyorum. İşte bugün sana vaat olunan gündür der. O da sen de kimsin der. Yüzün hayır ile gelen kimsenin yüzüne benziyor diye sorar. Ona ben senin salih amelinim der. Bu sefer o kişi Rabbim kıyameti kopar ki ben de aile halkımın yanına ve malına geri döneyim diye yargılar diyor. Evet kardeşlerim. Allah bizi böyle bir sondan sonlandırsın. Böyle bir sorgudan geçen sanmı kullardan eylesin. Evet. Bu kabrin, bu böyle yaşadıysak akıbetimiz böyle. Eğer burada sorguları rahat şekilde verecek şekilde yaşayıp ibadet ettiyse huyda, ahnakta, ticarette, aile yaşantısında. Evet, ikinci kısmı geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devamlı duyurdu ki Allah beni de nestimi de sizi de neslinizi de korusun. Kafir kulun, facir kolun dünya ile ilişkisi kesilip ahirete doğru yöneleceği vakit onun üzerine semadan siyah yüzlü beraberinde kancalar bulunan melekler iner. Gözünün görebileceği kadar bir mesafede otururlar. Sonra ölüm meleği gelip onun yanı başına oturur. Ey kötü pis nefis! Allah'tan bir gazap ve öfkeyle çık deyip onun göğsüne vururlar diyor. Evet. Bunun üzerine o ruhu cesedine dağılır. O da kancaları bulunan bir demir çubuk ıslak yünden nasıl sıyrılıp çekiliyor ise ruhu öylece sıyrılıp alınır. Onu aldıktan sonra elinde bir göz açıp kırpacak kadarlık bir sure tutmaksızın diğer melekler bu ruhu o kancalar arasında tutarlar. Ondan yeryüzünde görülmüş en kötü ve pis bir koku gibi bir koku etrafa yayılır. O ruh ile Semaya doğru çıkarlar. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtiklerinde bu kötü ruh da nedir? Bu koku nereden geliyor diye melekler sorar. Dünya hayatında hangi isimlen, hangi kötü isimlen atlanmışsa o zikredilir. Bu filan oğlu filandır derler. Nihayet gök kapıları ona kapatılır ve ona Açılmaz. O ruh ile dünya semasından geri döner. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada şu ayeti okuyor kardeşlerim. Hiç şüphesiz onlara gök kapıları açılmayacak. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Araf 40. ayeti sonuna kadar okumuştur. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamlan şöyle buyurdu: Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: Bunun kitabını en aşağılık yerde sütçinde yazın. Bunun üzerine ruhu şiddetli bir şekilde atılıp bırakılır. Sonra kim Allah'a ortak koşarsa o sanki gök yüzünden kuşların kaptığı Yahut rüzgarın kendisini uzak bir yere attığı kimseye benzer. Haç 31. ayet okudu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerine devamla nihayet ruhu cesetine geri döndürülür. Bu noktada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunları gören, yaşayan ruh yalvarmaya başlar diyor. Musallada yatıyor. Beni geri dönderin. Daha benim yapacak işlerim vardı. Tövbe edecektim. Şunu yapacaktım. Bunu yapacaktım. Keşke falanla beraber olmasaydım. Keşke şöyle bir yol tutmasaydım. Ama onu kimse duymayacak diyor. Evet. Yanına kabre konunca iki melek gelir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onu oturturlar. Ve ona Rabbin kimdir derler. O da hı hı bilmiyorum der. Bu sefer ona aranızda peygamber olarak gönderilen bu adam neydi derler. O yine hı hı bilemiyorum der. Bunun üzerine semadan bir münadi o yalan söyledi. Ona cehennemden bir döşek yayınız ve ona cehennem ateşine giden bir kapı açınız diye seslenir. Cehennemin o yakıcı ve kavurucu sıcağı ona gelir. Kabri üzerine öyle bir daralır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Son derece çirkin yüzlü, çirkin elbiseli, pis kokulu bir adam ona gelir. Senin hoşuna gitmeyecek şeyleri müjdelemeye geldim. İşte dünyadayken sana vaat olman günün budur der. O ondan korkar. E sen kimsin? Senin yüzün kötü şeyler getiren birinin yüzüne benzer diye sorar. O da der ki ben senin kötü amelinim der. Bu sefer o kimse Rabbim kıyameti kopartma diye yalvarmaya başlar. Evet. Bunu geniş olarak bu rivayetlerin üzerinde duracağız kardeşler. Bir nebze bunu yaşayalım diye uzun hadisten bir kısmını ettim Allah hepimizin imanını artırsın. Kişi öldüğü zaman ya nimet içerisinde ya da azap içerisinde bulunur kardeşlerim. Nimet ve azap ruh ve bedene verilir. Bedenden ayrılan ruh nimet veya azap içinde olur. Bazen de nimet ve azabı ruh bedenle birlikte çeker. Kıyamet günü ruhlar bedenlerine dönderler. Alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak üzere kabirlerinden kalkarlar. O halde bedenlerin dirilişini Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanlar ittifakla kabul etmişlerdir. Hatta alimlerimizin birisinin bir nakli aklıma geldi burada. Bakın Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de kabir azabını inkar eden mukezzile var. Yahudiler felç geçiren böyle ayakları tutulan hayvanları ne yaparlarmış biliyor musunuz kardeşlerim. Taze kazılmış bir mezarlığın yanına getirirler ve beklemeye başlarlarmış. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kabir azabını diyor İnsanlardan başka her canlı duyar diyor. duyar diyor, işitir. Eğer diyor sizler ölülerinizi gömeceğinizi bilsem kabir azabından bir nebze size gösterirdim diyor. Ama görseniz asla defnetmezdiniz diyor. Yahudiler kötürüm olan hayvanlarını, felç olan hayvanlarını yeni kazılmış kabrin oraya koyar kabre konan bir cesetten sonra hayvanın fırlayarak gittiğine şahit olurlarmış. Düşünün ne kadar tilkilikleri var, bu kadar şeytanlaşmışlar, neleri düşünüyorlar. Bizimkiler de inkar yoluna gidiyorlar. Evet. Tabii bizimkiler mi o da düşünür. el sünnet vel cemaat kabir azabı ruh ve bedenedir. Ruh bedenden ayrı olarak da birlikte de nimet ve Azap görür kardeşlerim. Üç tane yurt vardır. Dünya yurdu, berzah yurdu ve ebedi kalınacak ahiret yurdu. Bunların hiçbirini birbirine karıştırmamamız gerekir. İnsanlar bu meseleleri karıştırdıkları için birçok fırkanın öldükten sonra günlerce kabre yemek götürdüklerini, o ölen insanın sevdiği yemekleri yanı başına aynı putperestler gibi koyduklarını görürsünüz. Artık ölen için her şey bitmiştir. O, o alemdedir. Bu alemle o alemi birbirine karıştırmamak gerekir. Allah Azze ve Celle her bir aleme ait özel hükümler tespit etmiştir. Bunların hepsi iman esasıdır kardeşlerim. Bu insanı da beden ve candan yaratmıştır. Dünya ahkamı bedenler ile alakalıdır. Ruhlar da bedenlere tabidir. Berzah ile ilgili hükümler ruhlar üzerindedir. Bedenler de onlara tabidir. Bedenlerin haşredilip insanların kabirlerinden kalkacağı gün gelince hüküm, nimetler ve azap hem ruhlar hem de beden hakkında söz konusu olacaktır. Bunların hepsi delil delil gelecektir. İnşallah ayrı ayrı işleyeceğiz. Hatta burada akıllarınıza gelebilecek birçok sorularında bu dersler için de hazırladım. Cevaplarını vermeye çalışacağım inşallah. Mesela en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. İşte uçaktan düştü, parçalandı. Ya da bomba patladı, parçalandı. Ya da yangında kül oldu yani Allah buna nasıl azap edecek diye akli sorular var yani ya da denizde düştüğü köpek balığı yedi ya da balıklar yedi parçası bile kalmadı. Bununla alakalı her sorunun cevabı dinde aslında var kardeşler. Mesela en basitinden bir adam ölüm döşeğindeyken evlatlarını topluyor. Ne diyor? Ben ölünce cesedimi yakın. Küllerini havaya, suya, toprağa atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyor. Hatırladınız mı hadisi? Allah Azze ve Celle yere, göklere emrediyor ve adamın ruhu, bedeni birleşiyor. Bunu neden yaptın? Senin azabından korktum diyor. Kardeşlerim Allah için her şey kolay, zor olan bizim akli düşüncelerimizdir. Akıl meseleye girdi mi ortalık karışıyor. Eh. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Üçüncü mesele kıyametin kopması için sura üflenmesi. Sonra dirilişe iman edilir. Ee, sonra diriliş Allah Azze ve Celle insanları, cinleri ve bütün hayvanları ve haşereleri haşredecektir. Allah Subhanehu ve Teala kitabında Sûra üflenince kabirlerinden çıkıp Rablarına koşacaklardır ve diyeceklerdir ki vay bize yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte bu Rahman'ın vaat ettiği ve peygamberlerin de dost doğru söylediği yeniden dirilmedir. Onların öldükten sonra dirilme anı anı sadece bir tek sayhadan ibarettir. İşte o zaman hepsi huzuruma huzurumuza getirilmiş olurlar diyor. Yasin 51'den 53'e kadar. Yine kardeşlerim yeryüzünde hiçbir hayvan ve gökyüzünde kanatlarıyla uçan bir kuş yoktur ki sizin gibi bir el ümmet olmasın. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablarının huzurunda hepsi de haşrolunacaklardır diyor Enamurci Evet. Sonra Allah Azze ve Celle akıllıları dirilteceği gibi delileri çocukları cin ve şeytanları, hayvanları, haşereleri ve kuşları da diriltecektir. Bu konuda çok deliller vardır. Azası henüz tamamlanmamış bulunan düşük çocuklar diriltilecek mi diye bir soru sorulduğunda eğer düşük çocuğa ruh üflenmişse diriltilecek, ruh üflenmeden düşmüşse diriltilmeyecektir diye cevap gelmiştir. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Yine sohbetimizin yine saati doldu. Allah izin verirse haftaya yine bu ahirete imanın beşinci meselesi kıyamet günündeki hesaplan mizanla haşırla devam edelim inşallah. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Öğrendiğimiz meseleleri hayatımıza geçirerek imanımızı artırmayı Allah hepimize nasip etsin. Allah kendine çeki düzen veren, kendini hesaba çeken samimi müslüman olan kullardan eylesin. Allah o sahabenin, Allah onlardan razı olsun, iman ettiği gibi iman etmeyi, onların kardeş olduğu gibi bizlere kardeş olmayı nasip etsin. Tabii böyle olunca muhakkak ki bela musibet özellikle insanlardan şeytanlaşanlar da üzerimize çığ gibi muhakkak gelecektir. Allah onların şerrinden de bizleri korusun. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardım etsin. Onlara zafer nasip etsin. İsmaili ve ve bihamdike la ilahe illa ente estağfurike ve etu bilim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepinizden